Herkese merhaba. Yeni sezonda yepyeni programlarımızı sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün de birbirinden değerli isimlerle çok mühim konuları konuşacağımız söyleşi programımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Yanımda hepinizin çok sevdiği, çok değerli bir misafirim var. Fatma Bayram Hocam bizlerle. <gülüyor> Kendisiyle yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana Kitabı ile ilgili ve Rabbimizin isimleri üzerinden, kişiliğimizin ve karakterimizin üzerindeki etkilerini konuşacağız. Ben sözü fazla uzatmadan hocamıza dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Rüzgar amcim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. Bizleri kürmediniz. Estağfurullah. Hocam sizi sosyal medyada sıkı takip eden okullarınızdan biriyim. Ee, yoğun bir ilim temponuz var. Şu anda da devam ediyor. E, tekrardan başladınız. Fatma Bayram hocamız şu an ne yapıyor? Planları var mıdır? Kısaca anlatabilir misiniz? Evet. Ee, pandemiyle birlikte emekli olmuştum. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 yıllık bir çalışmanın sonunda. Ee, pandemi tabii bize çok... Büyük bir alan açtı. Dijital dünyayı daha aktif bir şekilde kullanmamızı hızlandırdı. Ondan önce de ben biraz ufak ufak denemeler yapıyordum ama pandemiyle birlikte hani pek çok hocamız da bu mecraya girdiği için ben de biraz endişelerimden kurtulmuş olarak çeşitli endişelerim vardı dijital dünyayla ilgili. Daha rahat bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elmalı tefsirini anlatıyorum. O çok uzun zaman önce başlamış bir proje. Fatiha suresinden başladık. Şimdi şu anda Rum suresini bitirdik ve Lokman suresindeyiz. Bütün sureyi okumuyoruz. Her sureden bir pasaj okuyarak 30. cüze gelmeyi hedefliyoruz. Mesela bu uzun vadeli bir hedef ve 30. cüzün inşallah Allah nasip ederse tamamını anlatmayı istiyorum. Emeklilikten sonra aslında Özge Hanımcığım ben yazıya birazcık ağırlık vermek istiyorum çünkü daha kalıcı bir şeyler bırakmak için olabildiğince. Bir de yazmayı seviyorum yani çünkü orada daha düşünüyorsunuz işte araştırıyorsunuz kalıcı olacağı için daha ciddi bir emek ve özenle ortaya bir şeyler koyuyorsunuz. Oraya ağırlık vermeyi düşünüyorum. Birkaç proje var. Bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı daha yarı yolda. <gülüyor> Bu yeni evet. kitaplarınızda gelecek demek evet, oluyor. Evet, Süper. Inşallah. Çok inşallah. İnşallah, inşallah. Çok sevindik hocam. Şimdi hocam, Esma-i Hüsna ile ilgili çok çok merak edilen hususlar var. Şey diyebilir miyiz, esma Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımızın oluşmasında da bir etkisi vardır diyebilir miyiz? Kesinlikle bence yani inançtan sonra en önemli kısmının bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bu teori e, İbni Arabi'nin teorisidir fakat İslam alimleri de buna e, katılırlar büyük ölçüde. E, şöyle diyor İbni Arabi e, varlık yani haddim değil o alanlara girmek ama hani bir alıntı yapayım. Varlık diyor Cenab-ı Hakk'ın ilminde bir taslaklar halindeyken ayağını sabite diyelim buna kutsal bir taşmayla isimlerin o taslaklara tecelli etmesiyle zuhura gelmiştir varlık diyor. Dolayısıyla buna göre her sufiler bunu çok güzel işlerler eserlerinde buna göre her birimiz bir esmanın veya birkaç esmanın yeryüzündeki tezahürüyüz buna mahulika leh deniyor yani bugünkü psikolojide yaratılış sebebi hani ben evet insan niçin yaratıldı bir genel bir izah var da peki siz ve ben niye yaratıldık yani kendini gerçekleştirmek için önce o niçin yaratıldığını bulman gerekiyor yani sen nasıl bir boşluk dolduruyorsun bu evrende nasıl bir işe yarayacaksın bunun için kişinin kendisini keşfetmesi gerekiyor işte Esma Yüksel Hatta bunu yapan bir arkadaşım var. Onu da burada için çınlatmış ve uzun ömürler dilemiş olalım. Esma-i bir liste şeklinde çıkarıyor. Ve her bir isim bir insana tecelli ettiğinde o insanın ahlakı ne olur? O zaman Ali Osman Tatlısu'nun kitabından çalışıyoruz bunları onunla. Birer cümleyle onu da yazıyor. Bende hangileri var? Mesela bazı isimler bazı insanlarda çok bariz bir şekilde öne çıkmıştır. İşte o onun... ...o ismin yeryüzündeki tecellisidir. Mesela bazıları çok cömerttir. Cömert olmak için hiç zorlanmaz. O kadar ki vermemek için e, hani çaba sarf etmesi gerekir. Çok vericidir, her şeyini vericidir. İşte bu Kerim isminin belki veya Vehhab isminin tecellisi onda gerçekleşti. Peki sırf buradan mı yürüyecek hayatı boyunca? Kemal nedir? Kemal diğer bütün isimlerin de bir bütün oluşturacak şekilde sizde tecelli etmesidir. Ee, onun için Esma Yusna'ya böyle bir, bir liste oluşturup baktığımızda bizde kuvvetli olan özellikler hangileri? Bunları korumaya çalışmak, e, zayıf olanları güçlendirmeye çalışmak, hiç olmayanları yani veya çok eksik olanları diyelim biraz daha parlatmaya çalışmak. Bizim için ne oluşuyor bakın böyle yaptığımızda? Bir kişilik gelişimi müfredatı oluşmuş oluyor. Yani mesela bazılarına vermek hiç zor gelmiyor da affetmek çok zor geliyor. Yani affedici olmadan e, Gaffar, Gafur, tevvap, efendim, affu kaç tane isim var e, affetmeyle ilgili? Affedici olmadan bir kemalden söz edebilir miyiz? Yani kişinin hani yeryüzüne biz insan olarak geldik insanı kamil olarak gitmemiz gerekiyor ya ona bir kemal eklememiz gerekiyor. O bizim çabamıza kalıyor. İşte o kemal yolculuğunda Esma Hüsna bize bir müfredat programı yapıyor diye düşünüyorum peki Esma Hüsna'nın tecelli etmesi için kişiliğimizde, ahlakımızda bir Müslüman olarak nelere dikkat etmemiz, yani nasıl bir yaşam sürmemiz gerekiyor? Bir defa kendimizi mükemmel zannetmememiz gerekiyor. Yani kusurlu ve eksik olduğumuzu bilmek ve o kusur ve eksikleri tamamlamaya çalışmak gerekiyor. Fakat bazen de bunu çok ciddiye alan kardeşlerimiz var, çok ihlaslı insanlar. Onlara da hani biz genele aman işte eksiklerinizi bilin, dikkat edin, kendinizi geliştirmeye çalışın. Ben kendime de söylüyorum bunu diye böyle vurgularken o insanlar zaten kendi eksikleri üzerine çok düşünen insanlar bu sefer kendilerini iyice suçlamaya falan başlıyorlar. Ee, onlar da böyle yapmamalı. Onlar da Allah'ın lütfu olan, nimeti olan, tecelli Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olan e, güzelliklerini, kendilerinin güzelliklerini fark edip yani şöyle diyelim siz işte Sınıf geçmeniz için diyelim bir ortalamayı tutturmanız gerekiyor. E, matematiğiniz süper ama tarihiniz zayıf. O zaman o matematiği süper olması size bir motivasyon olmalı. Yani bak matematiği çok iyi yapıyorsan işte biraz çalışsan tarihi de yaparsın. Hani biraz çalışman eksik falan e, demesi gerekiyor insanın. Yani kendisindeki iyi tarafları bilmek. Onları korumaya çalışmak az önce söylediğim gibi. Eksiklerinin farkında olmak. Mesela ben hep şu örneği veririm. Belki bu kafi olacaktır. allah Teala Adem'i yarattığında ve Kur'an-ı Kerim'in hemen en başında 2-3 sayfa sonra bu kıssayı anlatıyor. Adem'i yarattığında biliyorsunuz şeytanla bir mücadele var. Şeytan isyan ediyor allah Teala'nın emrine. İsyan ediyor. Yani itaat etmiyor ve lanetleniyor. Adem de isyan ediyor aslında. O da cennetteki ağaçtan yiyor. Ama peygamber oluyor. Yani ikisi de birer kere isyan ettiler. Biri lanetlendi, biri peygamber oldu. Aradaki fark demek ki yaptıkları değil. Aralarındaki fark yaptıklarını nasıl yorumladıkları. Şeytan kendi hatasını hata olarak görmedi. Ben haklıyım secde etmemekte, sen yanlış bir emir verdin dedi. Bakın bugün insanlar bu yola giriyor. Bu emir yanlış diyor, ben yanlış değilim diyor. Ben eksik değilim diyor. Adem ise, Yarabbi sen doğru söyledin, ben yanlış yaptım diyor. Ve o onu kemale götürüyor o yol. Yani bir defa o eksiklerimizi görmek ve orayı tamamla, samimiyetle orayı tamamlamaya çalışmak, ee, tamamlamaya çalışmadan da önce tevbe etmek, yani e, özür dileyebilmek, eksik olduğunu görebilmek çok büyük bir kemal.